Şimdi ben 34 yaşındayım. Bir yıldır yeni ibadete başlamış bir insan olarak benim bu ara çok e, kafamın karıştığı bir soru var. Evet. Din çıkarma adı altında insanları vurarak veya bir yerlerini sıkarak e, bunu çıkartmaya çalışan bazı kişiler var ve ilimle uğraşan, 34 yıldır uğraşan bir kişi bana bunun doğru olduğunu söylüyor. Ben de diyorum ki, böyle hadisler var. E, cine de inanıyorum. İnsanlara Rabbinin istediği şekilde girebileceğine de inanıyorum. Ancak ben böyle vurarak, e, e, sıkarak insanların bir cin çıkarılabileceğini bir türlü inanamıyorum. Hocam benim ne olur aydınlatsın. Pekala, Ece Hanım. Yöneltelim inşallah hocamıza. Teşekkür ediyoruz sorunuz için. Allah'a emanet olun. Evet hocam. Evet, Müslümanların... Bazı şeyleri sağlam bilmeler lazım. Şimdi cin çıkartma hadisesi aslında nefsen, nefsini tatmin etmek isteyen, bazı affedersiniz, alçakların karşı cinsler üzerinde yaptığı uygulamalar yahut hem cinsleri üzerinde yaptığı uygulamalardır. Cin nereye giriyor ki çıkaracaksınız? Yani böyle bir hadise olur mu? Bu bir defa yanlış. Şimdi cinler sanki olağanüstü varlıklar, onlar her şeyi biliyorlar, her türlü yaramazlığı yaparlar gibi böyle bir düşünce var insanlarda. Evet. Hatta ismini bile söylemekten kaçınanlar dahi var, üç harpliler derler genelde gibi ifade kullanıyoruz. Cin çok olağanüstü bir varlık değil, bilgileri bizden çok fazla değil. Mesela Hz. Süleyman cinleri kullanmış. İstihdam etmiş daha doğrusu. Hizmetinde istihdam etmiş. Vefat etmiş. Tefsirlerdeki açıklamalara göre e, Hz. Süleyman'ın vefatını, e, bas, bir bastonu var, değneği var. Onu yiyen kurt bir yerden girmiş, kırt kırt kırt yiye yiye, yiye. azaltmış, inceltmiş ve neticede Hz. Süleyman düşmüş. Sonra anlıyorlar ki Hazreti Süleyman vefat etti bir yıl sonra, yani tefsirlerde bir yıl sonra yallarındaki Hazreti Süleyman'ın vefatından haberdar oluyorlar. Şimdi bu Kur'an bunu açıkça bize veriyor. Yani e, cinler olağanüstü bilgiye sahip olan varlıklar değil. İnsanlar üzerinde çok büyük de etkileri yok. Bizim yapacağımız şey nedir? Cinlerin size verebileceği ceza veya etki şimdi yolda giderken veya herhangi bir yere giderken başınıza gelebilecek trafik kazasından çok değil. Bu da normal bir şeydir. Yahut başka bir insanın vereceği cezadan daha fazla bir etki veya bir işlem olamaz. O açıdan cinleri çok fazla büyütmemek lazım. Dikkat edilecek şey şu. Bunların genelde azıkları pisliklerdir. Pis yerlerde bulunurlar. Müslümanlar zaten bu şeylerden uzaktır. Yani pis olan mahallerden uzak kalsınlar. Ne yapacaklar? İbadetlerini yerine getirir. Selam verip evlerine girer. Ve evlerinde de mesela Ayet-el Kürsi okunuyorsa Bakara suresi bir ayeti veyahut belirli ayetler okunuyorsa, bu cinlerin o binada etki etmesi zaten mümkün değil. Farz edelim, sıkıntı oluştu. Yapacağınız şey nedir? Ee, doktora gitmektir, psikoloğa, psikiyatriste gideceksiniz. Hadi onlar çözüm bulamadılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize tavsiye ettiği felaknaz, ayet-el-kürsi, Fatiha Suresi, İhlas gibi sureleri okumak suretiyle manen tedavi olma cihetine gideceğiz. Bunları da kendimiz yapalım. Hadi bunları beceremedik, aklı başında tertemiz bir hoca efendiye gidip bize okumasını da temin edebiliriz. Yani ondan istifade edilebilir. Ama kesinlikle ben cin çıkarıyorum, şunu ediyorum, bunu ediyorum tarzında beyanda bulunan, işlem yaptığı zannedilen, Adamlara ki bunlara yani insan olduğu için adam diyorum. Yoksa adam da sayılmazlar. Çok da itibar, itibar etmemek lazım. Yani. Bunlara itibar edilemez. Zaten Müslüman'ın İslam gibi bir dini, Resulullah Aleyhisselam gibi bir peygamberi ve onun tavsiyeleri varken Kur'an-ı Kerim, bu cinler hiçbir şey değil. Çok fazla bir bilgiye sahip değiller. Hadisesini Hazreti Süleyman üzerinden bize anlatmışken Bunları çok böyle büyütmek, bunlardan korkmak, çekinmek zaten bize yakışmaz. Hele hele ben cin çıkarıyorum diye, mesela karşı cinsin vücudundan tutmak, etmek falan gibi şeyler aslında nefsi takminden öteye gitmez. Aman ha bu tür şeylere aldanmamak lazım. Sizin için en güzel şey Nâs Felak sureleri, Ayet-el Kürsi, Fatiha. Ki Fatiha Suresi için e, ölüm dışında her şeye çaredir rivayeti var. E, sıkışan onu okusun. E, bunları okuduktan sonra inşallah bize çok fazla bir sıkıntı vereceğini hiçbir zaman düşünmeyin. Böyle bir şey de zaten olmaz.